اِنَّمَا اَمَّارِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ فِتَّنِمْ مَانَاسِ Ne vakitin malı ve evladı kendine muzakkalarsa onun fitne oluyor. Hakkın mesela mesele o fitne olmaz, rahmet olur. Ya. Emaat olduğumu düşünüyorum, mesela kalmam. Ama kendine maletin takdirde benim evladım, benim malım diye kendine muzakkalın fitne olur. Hakka vereceksin.